Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. Yeah, Yeh yeah diyerek başlamak programa bir şeydir yani. Burun tıkanıklığı fark ediliyor mu yeh ederken? Bak bir daha dinle. Oh, Müziği biraz aç. Yeah. Hiç anlaşılmıyor. Fark edilmiyor mu? Ha, burun tıkanıklığı deme. Çünkü biliyorsun öyle olunca bu burun tıkanacak arkadaş diye benim diyesim geliyor yani. Yok ben yani ona bağlı olduğunu düşünmüyorum ve kendimi rahatlatıyorum. Senin bu deme isteğin. Rahatlamana bayılıyorum kadar. Günaydın. 8.19 oldu saatimiz. Belki de 8.20. Kimilerine göre 8.21 bile olabilir. Ama bir şekilde orta yolu bulmamız lazım. 8.20'de buluşalım diyorum ben. Her sene mi? Her sene burada. Tamam .20'de mı? 8.20'de o zaman burada buluşuyoruz. Her sene mezunlar olarak burada buluşuyoruz sevgili 15 Mart 2013 Cuma. Cuma. Ayın 15'inde hala... Mayaş alan var mı? Mayaş al mı? aa derimiz. Herkes mi 15'inde alıyor yoksa? 15'inde Mayaş günü dedik dedi ki ka ya. Kafam karışıyor benim de birinde mi alınıyor 15'inde mi? 15'inde alıyor. ileri alınıp geri alması gibi bir şey artık yani. Ben 15'inde kamu kamu 15'inde alıyor. 15'inde alıyor değil mi? Öyle biliyorum. Mayaş günü o zaman bugün. Mayaş günü Mayaş günü bugün. Mayaş günü bugün. Ya tatlı bir Mayaş güzelliği var yani gün şeyinde. Hadi bakalım. Bugün soğuk mu sıcak mı o da belli değil. Imıllı ımıllı. Tartışılıyor. Tartışmalar devam edeceği benzer. Da, daha da devam edeceği benzer. Aman etsin ne olacak ya işte iki gün daha böyle. Ondan sonra pazar günü düşünsünler. Yarın biraz daha herhalde Biraz e, daha artacak sonra mi? pazar günü aniden bir düşüş. Valla düşsün bir aniden de şu Lazım, etrafta dolu bir... bir virüsler var ya. Kırılsın. Tanımlanamayan onu. virüs diye geçer. Virüslerle beraber biz de kırılacağız ama olsun. Onlar bir şey olsun ya ne ölsün. De. Bu ne? Ta, ne tam hastayım, ne değilim. Şuna bak. Daha, halime bak. Daha, daha Senin burnun kaşınmaya başladı, değil mi? Yok. E, kaşıyorsun. Demin kaşınıp pışpış yaptın. Sana o ben manyel vermeye çalışıyorum. Kime? Bana mı? İkimiz burada yalnızız, Fire. İşte sana manyel vermeye çalışıyorum diyorum ben. Dinleyicilerimizin önünde mi Dinleyiciler anlamasın diye işte Oktay. Bak ne yapabilirim? O zaman bari... istersen mikrofonu kapat, Fire. <gülüyor> Biz konuşalım yani. Hayır. Işte ben sana yok ya burnum kaşınıyor çok fena. Kaşınıyor döşünüyor. değil mi? Senin de var virüs gelip şey bak yine kaşınır. Kaşıntı mı yapar o? Yapar tabii. Benim de kaşıntıyla başladı. Her şey bir kaşıntıyla Önce bacağım başladı. kaşındı. Allah Allah dedim. Herhalde şey oldu falan. Sonra meğerse virüs tanmış. Ya onları da böyle termal şokla şey mi yapacağız yani? Sıcaklık böyle e, tabii bir manyağa çevireceğiz işte ona İşte kırı, kırılmıyor bir. da 20 dereceleri ya. çıkardı oradan 3 dereceye 5 dereceye bir düş. O bir geri zekalı gibi olsun. Onu Gerçi mu? evet o insan yani virüs kırılacak diye de biz manyak olacağız o ayrı. Cumartesi'den pazara geçişte. Onun tam saati belli mi? Saat 11-11.30 gibi diyor. Cumartesi yani 20-25 derece olacak hava sıcaklığı. Pazar günü işte sıfırın altına inecek falan. O birden bile mi inecek yoksa böyle yavaş yavaş mı? abi? Ya, Abiler genel. <gülüyor> abi. E, yavaş yavaş derken abi şöyle yani onu da ben de söyledim yani. Birden dedim şey yapmayın. Kime söyledin sen? ile konuştum. Ne onlar, dedi? Onlar ayarlıyor ya her şeyi. Evet. Her şey aa, ayarlandı diye beni aradılar çünkü. Dedim kaçtan kaça getiriyorsunuz? Bu şey kombiyi e, beşten kapatıp tamamen camları açmakla eşdeğer bir şey. Öylesine çılgın bir. Orada bile hemen şey olmaz ya. Abi korkunç Orada bir şey. Orada bile izin. hemen bu kadar böyle bir, hemen gün, soğumaz. bir günde soğumaz. Neden? Nasıl yapacaksınız dedim. Abi dedi yavaş yavaş peyderpey gün böyle şey saatinde akşam saatlerinde falan hafif bir serinlikle başlayacağız dedi. Herkes iyi gidiyor falan derken basacağız soğuğu basacağız ayazı basacağız soğuğu basacağız ayazı sabah karşı görüşürüz dedi. Yani. Neyse biz o zaman e, açıklamalardan başlayalım şöyle gündeme bakmaya. Nerede açık kim açıklamış? Ya senden biliyorsun açıklama geldi. Aa. Daha doğrusu senden değil de İtalya'da toplanıyor galiba fizikçiler her sene düzenli olarak. Tabi bu sene yemekleri var. Ee, Sernin kuruluşunun kaçıncı senesi? Bayağı oldu ya. sen kuruluşunun 10-15 sene. İşte 10-15 yıl oldu yani. yani. İşte, Faaliyete başlayalı da daha önce 50'lerdeymiş Sernin kuruluşu. Ya düşün işte eski bilim adamları, yeni bilim adamları bir kaynaşma bir şeyler falanlar filanlar öyle bir araya geliyorlar yemekte. Valla orada açıklama yapıldı. Ee, X parçacığı daha doğrusu Tanrı parçacığı diye Yedin. bilinen ama aslında e, Goddamn particle denen Allah'ın cezası parçacık ha. bulundu. Neydi hadronuydu? Ne o hadronuydu o? Büyük hadron çarpıştırıcısı. Ha, o, evet o vardı. Ona başka bir şey daha deniyordu. Tatlı bir parçacık. X bozonu mu? Ha X bozonu. Ha. Ee, o, o parçacık daha önce biliyorsun bundan bir sene önce geçen sene şey demişlerdi. Büyük ihtimalle bulduk. Yani tam olarak bu allan cezası şey, evet, parçacığı büyük ihtimalle bulduk demişlerdi. Bul, ama bulmamış da olabiliriz. Ama ama bulamamış da olabiliriz. Çünkü hani bu evet, tamam. e, mesela yani bilim insanları biraz garantici ya. He evet, tabii. Yani biz var mı şu anda diye gidip sorsan onlara bilmem büyük ihtimalle varız derler. Ha tamam. Olan yani o, o deltler evet. Şimdi işte e, iki gün önce yapılan açıklamada da e, o ihtimal bayağı kuvvetlendi. Yani yüksek ihtimal o parçacık o alan cezası. Ne kadar falan? Diyor. Vallahi daha önce yüzde, şimdi bir yüzdeli falan konuşuyor. Vallahi <gülüyor> yüzde 50 fifty fifty, bari yok gibi. Fifty <gülüyor> fifty gibi yani. Biz i̇şte o bilim insanlarının bir şey de öyle. Yüzdeli konuşmuyorlar. Ya evet yüzdeli konuşsa hepimiz anlayacağız ya. Yüzdeli konuşmuyorlar. Atom altı parçacığın. Ee... Bırak o atom altı parçacığın. <gülüyor> x bozonunu bulduk diye konuşmuşlar İtalya'da Bu, toplanan bir Diyor şimdi ben de o zaman şey diyorum yani arkadaşım. Her geçen gün biraz daha artıyor şu Her gün ne yapayım artı bir mi yazayım her geçen gün? Her geçen gün boş var ya böyle gelsin gelsin ki konuşalım üzerine düşünelim ya. Hiç düşünmüyorum. Boş şey boş olun. şeyler konuşuluyor ya. Yani, Bundan konuşulsun yani. İşte onlar şey diyorlar. Hayatta sadece siyahlar ve beyazlar yok. Gri'ler de var. Nasıl efendim? Ya yani. En azından o NASA'nın yaptığı gibi öyle bir şey yapmadılar yani. Falanlı filanlı konuşmuyorlar. Ya kesin Mars'ta çok önemli bir şey açıklayacağız. Çok kesin, önemli bir şey açıklayacağız dediler. Sandalyelere oturup bir şeyler açıkladılar ya. Üstelik plastik sandalyelere oturdular sandalyeleri ya. Plastik sandalyelere oturdular bir Yazık. şeyler açıkladılar. O yüzden e, sendeki durum daha iyi yani. Ee, Sendeki durum deyince onu da düzeltelim. Sanki benim durumumdan bahsediyormuş gibi oluyor. Değil. Sen. Cern. Sen. Yani bu İsviçre. İsviçre CERN. Nerede? Fransa sınırında mıydı? İsviçre Fransa sınırına ben. Oralarda bir yerde. Yani. Bir Oralarda bir ya, Harita odasına gider bakarız. Oktay bakarız. neredeydi tam? Oradan gelen açıklamalardan. E, ondan sonra bunu e, gazetelerimiz bugün şey diye açıklamışlar. Taksim Levent Metro'dan daha büyük olan Hadron çarpıştırıcısı. Düşünün yani. Düşünün. Herkes buradan hesabetsin Yani. Taksim Levent. Taksim 4 bu arada. Aman yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Taksim 4 Levent daha doğrusu. Finiküler hattını düşüyor. Taksim düşüşüyor. 4 Levent evet. Orada finiküler. Evet. Finikülerden baya baya yüksek. Yani o, o, o kadar e, büyüklükte bir şey var biliyorsunuz. Bir şey soracağım. Finiküler neydi bu? Finiküler biraz daha dik giden diye biliyorum ben. Valla <gülüyor> ben de onu merak <gülüyor> dik, ediyorum dik ya. Dik gider. Teleferink <gülüyor> ya teleferink. Teleferingin mi? O... bir deişi. Finiküler, çekmeli ekmeli falan filan. Yeri geliyor çekiyor fare, yeri Yerimli. geliyor itiyor. Vallahi değil mi? Yani bak kandırma sonra beni mağdur duruma sokma. Finiküler. Ne yapacaksın sen finikülere binmek isterken teleferiğe binip mağdur mu olacaksın? Hayır canım yani bir yerde yardım... bir yarışmada bana sorsalar finiküler neymişti diye. Ben ne cevap Onu X bozonlu konuşurken bir kere Oktay söylemişti diye hatırlarsın falan. Öyle bir şeydi yani teleferik tipi bir şey diye düşünüyorsun. Tamam Oktay. O tip bir şey yani. Ankara'mızda finiküler yok ama. Ankara'mız aslında tam bir aslında, aslında finiküler cenneti olacak. finiküler olabilecek yer ya. En güzel yer Bak ya. neresi biliyor musun? Ben sana tam şeyi de söyleyeyim. Tamam söyleme Oktay. Projeleri cızırt diye açıklıyorsun burada. Cızırt mı? Tabii cızırt, cızırt mı dedim ben? Atakule'den inecek abi. Dört bir tarafa. İyi. Benim <gülüyor> boz ve zavancı çalacak valla Atakule'den çok güzel olmaz mı ya? Atakule'den... Atakule'den... Şehrin o, dört bir yanına. Evet, şey, Yapma, yapma, yapma, <gülüyor> evet Ankara'nın önemli... Finikülerci... C Stüdyosu'nun kapısı mı açıldı ne oldu bir baksana... Valla C Stüdyosu'nun kapısını... içeride bir meczup kalmış... Hayır şey yapıyoruz C Stüdyosu'ndaki... Yani. Seyircilerin sesini duyar gibi oldum ben de... C Stüdyosu'ndan mı geldi ses diye... Geldi geldi konuş bakayım çocuğum... Dün siz beni C Stüdyosu'nda bırakıp gittiğinizi Farkında mısınız? A -a. Üstünden mi, mi kilitlemişiz? Evet... Ben e içeriden ağlıyorum. 103-1, 103-1 diye içeriden şifre duyulmuyor Duyulmaz. ki. Duyulmaz. Abi sende anahtar. Aaa Aa. içerideki anahtar, dışarıdaki anahtar farklı ya abi. Açamadı büyük ihtimalle. Tabii dışarıdan yani anahtar, zaten anahtar yok, yok anahtar. Yani. Dışarıda anahtar dediğin şifreyi söylüyorsun. 60 kişilik stüdyoda seyirciler de çıkmış. Tek başıma orada kaldım ben. E yok muydu? Pasta börek yiyecek bir şeyler vardır en azından. Yok cipsler falan vardı. Koltuk aralarını onları yiyerek idare etti. E nasıl çıktın? Geldi yani sabahdır yeni seyirciler geldi. <gülüyor> kapı açıldı. Ben o sırada da attım kendimi. Adamlar da korktu. Meczup mu var diye. Bir değişiklik olmuştur ya onlara da. Ha, bu da böyle. Seni bir, gördüler yani. Bu da bu, bu da sana bir güzellik olsun. Bakıyorum Ege böyle pırıl pırıl bir tıraşlı. Teşekkür ediyorum. Ondan sonracığıma böyle efendi gibi giyinilmiş. Hayırdır kime bu güzellik? Vallahi neyin havasını açalmış şaşırdım ama dün gece 9.30'da yatmış bir adam var karşınızda. Aldığım uykunun değil. hesabını size bırakıyorum Arada böyle bir 2 ile 3 arasında bir uyanık dönemim oldu ama İrem hepimizin, hepimizin başına gelir ya olur öyle şey Hatta 2'de böyle bebek için kalktık falan Ondan sonra 3'te uyuduğunda ben şey dedim Ben aslında normal uykumu aldım Şimdi takılsam mı diye düşündüğüm oldu Ne kadar büyük lüksler bunlar hakikaten Çok teşekkür ederim ee, Bravo Yani İrem Hanım da şöyle bizi bilgilendirmiş hava durumu ile ilgili Bugün 22 yarın 13 pazar 5 Bakayım. Kısa ve öz? Toplam. Toplamına gerek yok fair. 45. Ne diyor? 40. 40, 40 fazla... diyor. 22 13 5 kod edin. O zaman, evet, o da bana evet. bir coşku. Hemen Hiç. çıkıp bir otobüslere atlayalım, gidelim <gülüyor> açıklayalım. Darn'ın Allah cezası parçacık bulundu. Fair öncün 40'ı bulmasıyla aynı güne Aa, denk, aynı denk geldi. Aynı yani, yani, çok önemli gelişim Tamamen ideolojik bence. Bunu da bir kenara yazın. Derim ben. Bilmiyorum. Hadi bir ne e diyorsun parçacığa? Ne diyorsun? Ege diyorsun, ne diyorsun? Valla parçacığız, çok sevindik biz. Aa, sevindik, ailecek. değil mi? Higgs <gülüyor> bozonunu bulduk diyor. Ama şunu söyledi ondan sonra benim tepem attı. Yani bozonu bulduk da bozon neymiş onu anlamamız için daha gene biraz benim paraya ihtiyacım var diye adam konuştu orada. Arkadaşlar, elbirliğiyle 800 bozon... lira falan dedi. Kaç? 180 lira. 180. Kimdi bu adam abi? Necati diye bir adam, bıyıklı. Valla fotoğraflarda hemen... falan hiç görmedim ben seni dedim. Arka diye abi dedi böyle bir? Yani 180 lira oranın kantin içine bakıyor. Hemen versedin ya. Ben verdim zaten. 100 lira verdim. Tamam abi dedi. Ben Süper şöyle, Bir kere sonra tekrar gelelim dedi bozonla ilgili. O tip var. adamlara bile bile kanmak lazım ben sana söylüyorum. Tabii canım yani bu bilinme yatırım zaten böyle bir şey. Aynen Bin öyle. tane şeye yatırım yapıyorsun bir tanesinden dönüş alıyorsun. O da iyi o, ya, edersin. Ama seni. E, Bak e, mesela biz Türkiye olarak üye değilmişiz üye biliyor değil, Gözlemci biz üye tabii. gibi bir şeyiz de tam üye mi Yok, olacaktık? Gözlemci de mi olmadık? Hiç kuruş para verecektik Çıktık oraya. çıktık Ver, ya öyle. çıktık. 70-80, 100'e yakın daha doğrusu bilim insanı evet. e, orada Bu şey ama biz. Türkiye olarak üye olmadığımız için bazı odalarına giremiyormuşuz. Tabii. Yani benim yani. anladığım. 3 kuruş benim para an. yani. Ben 180 lira verdim mesela. 35-40 milyon dolar. Tabii canım. Nedir yani şimdi şey olarak düşünce. Çok da Türkiye'nin çekirdek fıstık parası. Yemin ediyorum. Yani öyle bir durum e, Al bak bütün Türkiye'ye çekirdek almaya kalksan herkese bir avuç çekirdek. Yüzer gram tuzlu. Güzel ama yani güzel tuzu çekiyor. Sonra şey oluyor, 35-40 mi? milyon dolar tutar. Burada bu, burada bulunmadığı için biz de yenilmiş sayılıyoruz. Sonra bulunan şeyleri satın almak zorunda Tabii. kalıyoruz, değil mi? Tabii. O parayı vadeye yaymış oluyoruz ülke olarak. Yavaş yavaş satın alırız falan diye. Ülke olarak da değil, bizim cebimizden çıkacak şeyler oluyor ondan sonra. Onun satın alınmasında yani Türkiye'de yapılabilecek şeyler biz dışarıdan alıyoruz. Zaten sonra. bu Faraday diye bir adam var. Onu Hı -hı. biliyor musunuz? Tabii Hı -hı. biliyorum. Faraday kafeslerde yaşadı yıllarca. Aynı karalığı benim o kafesler dedi. Ne yaptı o Faraday? Mıknatısla elektriği birleştirerek çılgın bir dünyaya adım attı ya. Evet. evet bizim Makbul o... Hanım delirmişti. <gülüyor> i̇şte Hanım'ın büyük aşkı diye bilinir. O o adamın söylediği bir şey zamanında söylemiş demiş biz burada ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Ortaya ne çıkacağını bilmiyoruz ama birileri bizim ortaya çıkaracağımız şeylerden çok güzel vergi toplayacaklar demiş. Hadi canım. Zamanında, Zamanında bunu söylemiş yani ilk daha işte bu elektromanyetizma üzerine çalışmalarını yaparken hakikaten konudan hiç haberi olmayanlar da o adamın bulduğu şeylerden çok güzel paraları, vergileri topluyor. E, Aynen böyle yani işte, şimdi işte. Bugün Cenn'de çalışılacak şeyler de... E, Yarın Yarın kadar benim, para vereceğiz. Belki televizyonlarımızın arkasına Biz bir daha çok Aynen öyle. Ne, ne, ne oluyordu onlar? Bandrol. O bandrolü ödeyeceğiz. Bir de yani illa onun ekonomiye dönüşü olan bir buluş olmasına da gerek yok. Başka türlü yani 10 yıl sonra değil 20 yıl sonrasında 30 yıl sonrasında etki edecek buluşlar da orada yapılıyor bir taraftan. Tabii Sadece canım. Bozon bozon bozon diye şey yapılmıyor. İnternetin şey çıktığı yer ya Cenn. Öyle o, düşünün. İnternetin yani, çıktığı yer. Bilgiyi, görgüyü gören adam başka alanda, hiç umulmadık yerde de başka e, çalışmalar da yapabilir. Ama kapılar bize kapatıldığı Kapalı. zaman. Biz, Biz daha de... fazla, hem ülke olarak daha fazla bileceğiz. Sonra kapılar açılsın, çatışmalar başlasın diye bas bas bağıracağız. Ama... İş işten geçtikten sonra... İş işten geç zaten herhalde. Geçti. Evet, işte. Yani geçti. tam geçmemiş gibidir ya. Onlar daha tam bulamadılar Aslında ya. Yani ya, ya biz işten verelim geç... para falan onlar değil. Onları bulca şey net değil ya. Habire bir şey aranıyor. İşte bilimin şeyi de bu zaten yani esprisi. Cebinde sıcak parayla gidersen o kapılar açılır. O da bir gerçek. Yani şimdi zamanı Türkiye için dönem kapandı diyorlar ya... ...işte 40 hmm. milyon dolar vermedi evet. 50 milyon dolarla gittiğin an... ...tabii o zaman biz o zaman öbür dönemden alalım diye paranın şeyi Ne kadar e, güzel olur da Genç ne ara şey. olacak o? O bir parası aya. bizim konuşmalarımız sayesinde yüzünden mi sayesinde mi artık bilmiyorum. Ne olacak? Neyi hani toplasanız bana verseniz ben hallederim Aslında onu. Aslında evet aramızda bir kişiyi seçip para toplaması bence lazım. Bence direkt para toplamadan önce içimizden birini gönderelim o bir konuşsun. Tamam. Yani kesin bir şeyle gelsin. Tamam ben, abi. Ben giderim güzel konuşurum ben. Evet Fahir sen git bence de. Yani. Ama, ama bir şey istiyorum senden. Her şeyi toplamayacağını söz vermeni istiyorum. Matematiksel ifadelerin hepsini toplama. Tamam elimden geldiği kadarıyla toplamayacağım Oktay ama dayanamıyorum ne yapayım. Giderim konuşurum abi gelirim derim ki böyle böyle abi. Bir ben de söz söyleyeceğim zaten biz hani atıyorum bana diyecekler ki 60 milyon mu Ben diyeceğim ki hayır 60 veremeyiz. Çok çok, çok çok ne yaptınız siz derim ya. Çok istekli vardı güzel, ya. Güzel güzel bir ben güzel oda Çok varım. Sen çok istekli vardı. Demokrasi falan da. Demokrasi diyeceğim abi. Bir şey de. Demokrasi diyeceğim. Hatta ileri demokrasi diyeceğim. Ve Ottu kimliğini almayı unutma. O Yeni yeni aldık ya. Tabii abi tabii. Ottu Otomüsleri'ni bilemez de okudum mi? dersin. <gülüyor> Bizim de Ottu'lu arkadaşlarım vardı. Bir de mini diplomamı alacağım. Ama orada Pardon şey sen kimsin? Pardon, Pardon bir saniye. Aa i̇şte orada Ottu kimliği ters de tepebilir. Çünkü Ottu mu? Şu uyduya karşı olan üniversite mi dersem? Bak. Ha. Doğru. ya yani. Ben en iyisi mini diplomamla gideyim. Gazeteler öyle çıkmıştı hatırlarsanız. Otto öğrencileri uyduya karşıydı. Aslında eylemi. çok doğru ya. Biz saf gibi şey yapıyoruz. Mini diploma iyidir o Orada da mini diplomada da yazıyor. Fail Otto şey olduğunu. Hay o yazabilir. önemli değil. Orada hani belgelemek adına. Sen hiç sen lise diplomanla git abi. Ben şey diyorum. <gülüyor> yani lise sen taş mektep. Taş mektep. Ödülünü de al. Tamam nerede Peki diyeceğim Nereden belli şimdi ben diplomayı da bulamayabilirim Acele apar topar ayrılmam gerekebilir Bulamazsın sen büyük Bulamazsan. ihtimalle Taş mektep ödüllerini Taş alırsın mektep Pardon diyeceğim bunu kime veriyorlar de bulamayınca sinirlenirsin büyük ihtimalle. Sinirli sinirli gitme şeye cerni. Evet, bir o yüzden sırf diplomasını bulamadı Nerede diye. Nerede benim diplomam diye böyle gibi başvuruyu edeceğim. daha kaçırmayalım. <gülüyor> kaçırmayalım bence de. Al sen neyi bulabiliyorsan ya da hiçbir şey alma bulamıyorsan. Giy en güzel ayakkabını <gülüyor> onlar çünkü oradaki yeni sonra giy ha, Onlara moral ceket moral ceket. Moral 2013'te gideceğim ya tamam. Oo bu arada var ya double double yapacağız reklamda. Hadi ya. E, tabii yani. Double doublecılar. Double doublecılar. Double şaşıralım. Ne yapacağımızı şaşıralım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. sabahlar. Radio Trabzon'un sabahlar devam ediyor sevgili izleyim, sana severler macera dolu bir Cuma sabahındayız buyursunlar efendim. Hmm. Şimdi çok güzel teknolojik gelişmeler bugün bize yansıdı. İki beden değil, bir beden değil, iki beden değil, üç beden eski küçülten parfüm. <gülüyor> yani S pantolon. Yani bildiğimiz likralı dediğimiz model. Bu da özel bir başka bir şey gülüyorum vay. <gülüyor> ne? <gülüyor> onu sana sonra anlatırım. <gülüyor> 36 bedensiniz mesela bir pantolon aldınız fakat kilo aldınız 38 beden oldunuz. Ne oluyor? 38 e çıkıyor. At pantolonu artık. çöpe. Hayır. O Hayır. kadar para verdiğin pantolon bitti. Bitti. 38 bedene yeni pantolon aldın. Ne yaptın? Gittin onu da gittin o et gibi oldun. gene yedin gene şişmanladın 40 beden oldun. At o pantolonu da at. Onu da at. Hayır. Bugünler geriye bak. Hayır kaldın. mı? Sersen bunun reklamını mı yapalım? Daha şu anda ürün olarak marka olarak çıktı mı piyasaya? Vallahi çıktı. Ee, 36... Biz istersen Octa ile bayan olalım reklamda. Tamam. Evet. Ondan sonra e, de, kadın konuşurken sen gel. bayanlarda Hayır. Bayan mı diye şey yapalım. Hayır. Feministmişiz. Siz bayan mı? Kadı kadın kadın diyelimiz. Ee, Olur mu? Siz şey misiniz? Ben alışveriş dükkanmışım ben. Sen dükkan ol tamam. Tamam ben dük benim dükkana geliyor musunuz? Ben kadın mıyım? Erkek Abi şimdi mi? benim de kafam karışıyor. Yani birinizin dediğini yapalım da şimdi ona tam ben... Çünkü bayan olmaya hazırlanırken şu anda sen başka bir şey söylüyorsun. Hayır yani... tamam siz bayan olun ben ona bir şey demiyorum. ben düşündüm yani. biz kafede oturuyorduk sen yandan geliyordun. Ha öyle mi? E, müjde diye, müjde diye gelecek. Senin ne vardı? Sen dükkandasın biz mi geliyoruz? Siz orada konuşuyorsunuz ha siz bana geliyorsunuz. Ben size değil siz bana geliyorsunuz. İki farklı senaryo şimdi nasıl yapacağız? Yani evet öyle. çünkü çok tamamen karakterlerin motivasyonları değişiyor. Aynen öyle ben şu anda kıyafet bence, gibi bence bir giyirim çünkü ya. ben. Yani oy... Seyirciye soralım bence. Tamam. Bence seyirciye soralım onlar <gülüyor> karar Telefonumuz 210 -30, 30 sevgili dinleyiciler. Bir soru soracağız lütfen arar mısınız? Bir kişiye sormak gerekiyor mu yoksa böyle bir anket bir mi yapacağız? Ya. Bir, kişi... Yok, 300... bir kişi yeter ya. 300 telefon falan var mı? Yok 300. Bir kişi çok net olmayabilir. Bence yani 3 3 en... tane olsaydı 2 kişi olurdu da şimdi 2 tane var bir kişi. <gülüyor> ya bence 3 kişiden yapalım. Üç telefon. Siz bir yerde sohbet ederken... peki Faiz hiç şey düşündün mü dinleyicilerimizin de başka bir yorum getireceğini yani ne yorum getirebilir ya siz bana geleceksiniz ya ben size geleceğim bu bu kadar net. Hangi Hı. dinleyicimizi bağlamak üçünüz için? başka bir yerde buluşun diyen dinleyiciye ne diyeceksin krama aslında Günaydın efendim Günaydın kimle görüşüyoruz efendim Deniz ben Deniz evet. hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, Bir radyonun sesini kısar mısınız Deniz Hanım önce? Evet şu onu yaptım. Tamam. Şahane Neredesiniz misin? şu anda? Efendim? Neredesiniz şu anda? Şu anda gazi mahallesinin oradayım. Peki efendim. Hangisini karakter olarak daha yakın hissediyorsunuz kendinizi? Ee, bayana. Bayana. bayana. <gülüyor> Çok güzel. <Aynen>. Hayır <gülüyor> hayır şimdi soru şu. Deniz Hanım. Şimdi bu e e iki e biz Ege ile kadın, <gülüyor> biz, Ege ile kadın <gülüyor> biz Ege ile kadın olup <gülüyor> ee, Fa Fahir mi yanımıza gelsin Bu pantolonu satmak için Yoksa Fahir dükkan sahibi olarak dükkanda dursun Biz Orada bizim cinsiyetimiz kadın mı erkek mi Fahir seniz Yoksa biz Yani kadınlar olarak o kadar beden değiştirme oluyor mu Kadınlar yani. olarak biz dükkana mı girelim Hangi senaryo Evet <gülüyor> Ben o kısmı kaçırmışım. O zaman sizin kadınlar olarak dedi, dükkan gitmenizi istiyorum. Dükkan sabit, <gülüyor> dükkan evet. sabit kadınlar müteahrik evet. anlamında söylüyorsunuz. Peki çok Aynen. teşekkür ederiz. Çok teşekkür Sağ ederiz efendim. Mini anketimize katıldığınız için teşekkürler. Efendim ne demek? O zaman başlayabiliriz artık. Ya bir tane çeyre mi? Bir ama. tane daha mı? Telefon? Bir tane daha bir bakalım ona göre yani. Deniz Hanım'ın söylediği şey... İstersen bir de onu şey yapalım. Üç dinleyicimize de on soralım. Olsun mu Deniz Hanım'ın dediği olmasın. Günaydın efendim. Merhaba iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz. Ee, Fahir Bey'in senaryosu daha mantıklı geldi. Çünkü böyle saygın kaliteli bir ürün müşterinin ayağına gitmez. Müşteri ona gider. O da gitmişken anlatır falan yani. Daha makul geldi bana. Evet Bahadır Tabii, Bey gerekçelendirdi. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Ama bu Bahadır bizim Bey. karakteri geliştirmemizi de kolaylaştırıyor aslında. Evet, evet, çok teşekkürler hayır. efendim. İyi yayınlar. Mini anketimize katıldığınız için teşekkürler efendim. Şimdi bir telefon daha almaya gerek var mı? Yok. iki tanesi Üçüncü zaten. Üçüncü tane. cevap ne gelirse gelsin. Ama bir dinleyicilerimiz aradığına göre demek ki başka bir şey <gülüyor> Fikirler de var. Sürece gibi. zarar vermiyor kadına. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Radyo sesini kısar mısınız? Tabii kıstım. Kimle görüşüyoruz? Ben Çakıl. Çakıl Aa ilk defa Çakıl isimli biriyle konuşuyoruz galiba. Daha <gülüyor> evet. önce konuştuk mu sizinle? Hayır konuştuk. Çok... İsminiz nereden geliyor diye sormak durdum. Taş devrinden mi? <gülüyor> evet. Gerçekten i̇lk mi? Matlaştım. Bizim de böyle Öyle. Çakıl gibi sevimli bir kızımız olsun diye hayal etmişler. İyi ki <gülüyor> erkek olmamışsınız yani. Çakıl kardeşiniz var mı? Bambam mıydı erkeğine? Erkeğin de da Bambam'dı. Kardeşi yokmuş Çakıl Hanım'a zaten. <gülüyor> evet yoktu. <gülüyor> Peki Çakal Hanım siz e, hangisine yakın hissediyorsunuz kendinizi? Bayana mısınız? Ben bayan <gülüyor> yok yeni bir senaryo var bende. <gülüyor> ha, ha, işte Ölüyor belki de ihtiyacı <gülüyor> oldu. Belki buyur. de ihtiyacımız olan budur. Korkmaya gerek yok. Dinliyoruz Hı. Şimdi mesela Fahir yolda yürürken pantolonu patlıyor. Oradan geçen siz de "Aa artık bu pantolonlar tarih oldu. Bak işte iki beden büyüyen pantolon al falan gibi." Biz ona evlerde... onlar niye? Iki Biz kadın mıyız? <gülüyor> Üçünüz de kadınsınız. Ha, ha, o ha. da mantıklı. Hiç Doğru. öyle düşünmemiştim. <gülüyor> yani ben neyi bilmiyorum ama hiç öyle düşünmemiştim yani. Tamam Çakal Hanım çok teşekkür ederiz bunu da listemize aldık. Şimdi bir de bunu mu tamam. öyle zorundayız. Ya yok şu anda benim 18. benim senaryom daha ağırlıkta gözüküyor. Evet. Şöyle olsun Fahir yani sen de bu Çakal Hanım'ın anlattığını zamanında yaşamış ol. Evet. Benim zamanımda yaşamış sou donun donum patlamıştı diye bize bir anlat. <gülüyor> tamam. Şimdi ben senaryoyu çok netleştiriyorum. Tamam. Şimdi... Çok teşekkürler Çakıhanım. Rica ederim. Güle güle. Şimdi siz e, şey yapıyorsunuz. İkinizsiniz, arkadaşsınız. Buluşuyorsunuz bir kafede. O esnada birinizin pantolonu patlıyor. Aa ne yapacağız? Ne yapacağız diye orada telaş içindeyken hemen Oktay sen yan diyorsun ki yani Beriyan'da diyorsun geçerken gördüm diyorsun bir tane diyorsun dükkan var orada da indirim varmış diyorsun. Tuhafiyeci yani. mi o dükkan? Tuhafiyeci değil canım. İğne iplik almaya gidiyorum hemen. Patlayıp. Yok yok iğne ipliklik de artık iyice zıvanadan çıkmış. Patlamış yani kullanılacak şey yok. Pardon. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Eray Yılmaz. Eray Bey buyurun dinliyoruz sizi de. Ya hayatımda ilk defa bir olaya yön vermek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Eray gidişatı değiştireceksin. Eray Bey o zaman mecbur yapacağız sizin söylediğinizi, söylediğinizi. dediğinizi yapacağız. Ona öyle. göre düzgün bir şeyler yaptırın bize lütfen yani. Ya şimdi bütün reklamlarda ben görüyorum. Yani bu çocukluğumda diyeyim. E, şimdi yer etmiş olan Ayşe teyzenin e, taklitleri var. Evet Cid gibi. Ya tut, tutuyor ki taklit ediyorlar diyorum. Hı hı. Yani en son böyle bir siyah e, çamaşır yıkama olayında böyle gece bir yere davete giden bir abla elinde bu deterjanla çıktı ortaya. Hı hı. Demek ki Fahir elinde pantolonla çıkmalı diye düşünüyorum. Peki. Nereden çıkacağım? Onlar kafede otur... <gülüyor> yani kafede <gülüyor> oturabilirler, yolda pat Masanın masanın altında olabilirsin sen. Zaten benim pantolonum patladı ya ilk sen görmüş olursun mantıklı şu anda çok yani güzel mantlama konusunda hem fikir olundu mu ben orayı kaçırmışım oldu oldu yani sizin dediğiniz de gayipten gelen bir e, ürün satıcısı değil mi bir anda çıkıyor yani bir anda çıkıyor çantasından pantolonu çıkarıp ortaya koyuyor sorunu çözüyor peki çok teşekkürler Eray Bey olaya <gülüyor> siz yön verdiniz bu arada bir kez daha altın çizerek söyleyelim çok mutluyum çok, mutluyum. çok Eray yani Efendi Eray Bey'in yön verdiği reklamlara hoş geldiniz diye başlayalım o zaman çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederim sağlı Dinleyeyim. Çok teşekkürler Eray Bey. Çok sağ olun. <gülüyor> Karşılıklık kırılarak bitiriyoruz bu telefon konuşması. O zaman, <gülüyor> Yapıyor e, muyuz? Tabii yapıyoruz. Bir dakika ben, şimdi ne bir yapıyoruz? özet geçin. Bir ne yap ben anlamadım. Kafam karıştı. Abi siz oturuyorsunuz. Ben çıkıyorum. Eray Bey'in söylediğini mi? Şimdi? Eray Bey'in söylediğini yapalım artık. Adam bir şekilde bir şey yön vermek istiyor. O zaman istiyor. şöyle diyebilir Diz miyiz özette? Kasım'a kadar Eray, er abi er metodu abi. Abi. Eray abi metodunu uygulayacağız. Eray abi metodunu uygulayacağız. Şimdi biz ile oturuyoruz. Oturuyorsunuz. Kafede diskoda mı oturuyoruz? Kafede oturuyorsunuz. Kafe disco olsun mu Tamam. Kafe diskoda. Disko kafe. Disko kafe. Tamam. Hayır, ha, disco kafe. Disco kafe olmasın ya. Allah. <gülüyor> disco kafe olmasın ya. Hiç geçmeyecek bile ya. Bir tabela isminden bahsediyoruz. Bu kadar ayrı şey hı hı. yapmayalım ya. Kafe İtalyano olabilir mi? Hayır, olmasın. Disko böyle olsun. O zaman ikinizin de gönlü olsun. Disco by İtalyano olsun. Ha, o <gülüyor> Böyle dönen bir şey olsun. <gülüyor> Abi tabela ismi olmayacak mı bu? Ya tabela ismi... Tamam disco kafe olsun işte tamam ya. İtalyan olmasın. Burası nasıl bir yer? Benim kafamda İtalyan tarzı yok burada. Yani disco Patar tarzı Tamam abi var. o zaman tarzını benim de hep içimde ukta kalan başka bir tane daha Zaten biz oturmuyor vardı. muyuz abi? Anglo-Sakson kafe projesi. Yıllarca hiç... <gülüyor> abi <gülüyor> onu projeler e, menkıbesinde... Bu? Şat <gülüyor> <bu, bu. gülüyor> by disco Kafe diye bir yer olsun. <gülüyor> Yalnız gerçekle <gülüyor> alakası olmaması lazım. O yüzden, o yüzden disco kafe bence güzel. Hatta birazcık daha yönlendirmek istiyor. Disco kafe. Ya olsun. tamam neyse tamam, biz abi, otururuz. Tamam disco kafe olsun. Siz disco kafede oturuyorsunuz. Tam kadınız değil mi biz? Siz kadınsınız. Tamam. İyi yani genç ve güzel bir kadınsınız. Sen genç yok. Sen <gülüyor> yaşlı ama eee kendini genç sanıdan dar pantolon giymişsin yani tamam. dar böyle bütün vücudunu saran bir pantolon giymişsin. Ama yani yaşlı dediğim hani yaşını almışsın ama eskiden de çok canlar yakmışsın. Yani böyle fettan da bir güzelmişsin zamanında. Anladım. Onun bilinciyle hareket ettiğini düşün. Ben karakterini şu anda bütün ayrıntılarıyla veriyorum. Oktay senin de zaman içerisinde bununla çeşitli husumetlerin olmuş. Ben Oktay'ın kocasını elinden almış. Bununla dediğin kim? Bu. ile. <gülüyor> şu anda ayağıyla gösteriyor Ege'yi. <gülüyor> Izler, bu, bu diyerek Evet noktanın kocasını elinden almışım zamanında senin kocanın elinden almış boşanmana sebep olmuş tamam ama sen de hayırlısı oldu diye yıllar sonra bana tekrar yanaşmış sen almamışsın da kocam öküz olduğu için hı hı. ben e, şeyim sonra iyi arkadaş olmuş iyi arkadaş olmuş sen zaman içerisinde suçun kocanda olduğunu anlamışsın aslında kuş, sus, zamanla kuş, anlamışım. Daha doğrusu da ben benim, olayı öyle anlatmışım. Ona. Öyle anlatmış. Aslında alakası yok Kocan tamamen masum bir adam. Nasıl Aslında masum. Adam ya? evi beni üstüme yapmış. Adam nasıl masum abi adam. Adam masum. Zorla şey yapmış. Ben Zorla ne yapmış? <gülüyor> evi de üstüme yaptırmışım. Senin daha ondan haberin yokmuş. Şantajla falan da filanla adamı şey yapmış. Adam zaten gitmiş ondan sonra daçaya yerleşmiş. Adam yoldan, adam yoldan çıkmamış mı? Adam yoldan çıkmamış canım. Niye yoldan çıksın? Adamı zorla yoldan bu çıkarmış. Çıkmış işte adam yoldan çıkmış abi adam öküzmüş. Biz adamı, adamı unut ya adam yok orada. Evet, Ama evi evi benim üstüme yapmış onu lütfen onu atlamıyorum. Tamam evi onun üstüne yapmış. Onu tamam. da Ege yön vermek istiyor. Yani. Olabilir yani. Abi herkes her şeye yön veriyorum ben bir şey yön vereyim. Olur mu ya sen bütün, karakter, sen bütün karakterleri almak yapsın. Zamanında... <Gülüyor> i̇kdana oldu efendim. Hemen, <Gülüyor> hemen ikdana oldu. Ha Tamam. <Gülüyor> Öyle de biridirim ben. Hemen ikna olan biridirim. Günaydın evet. efendim. Evet abi galiba? kimin üstüne yapsın diye soracaktım da dinleyicimize. Allah seni kahretmesin. Ee, lütfen ya bak daha... Su, Biz ara ara sorumu... oturup, evet, evet, oturup kafelerde evet, oturuyoruz kahve içiyoruz değil mi? Ara ara bir araya geliyorsunuz. Ama artık sen de emekli olalı. Şunu şurasında bir sene iki sene olmuş. Kendine bir meşgali arıyorsun. Ben ismime yön verebilir miyim? Oktay demirci olarak. Tabii ki verebilirsin. Nüket. Nüket. Çok hoş. Nukhet zaten benim aradığım bir isimdi. Bravo. Bir de ayakkabı mayon vermek istiyorum. Buyur canım. Platform topuklu ayakkabı giymek istiyorum ben. İyi. Öyle deme Fahir. Öyle bir markalar var ki benim de ağzıma geliyor ama... Öyle bir markaların güzel platform, platform topuklu, topuklu ayakkabıları de. var ki. Senin güzel platform topuklarının. Neyse sen, sen de bir şeyler... Ben öyle uğraşın. bir şey giyeceğim ki bu iklam sırasında böyle ağzına çıkacak. Yık, yıkacağım ortalığı. Ben de aslında platform topuk falan giymek istiyordum ama <gülüyor> ben de topuk dikeni varmış ve <gülüyor> öd bağlamışım. O yüzden ben de bu şeyler varmış. Ege'nin Ege ayağı öklü. Ne var senin? Öd, öd var ayağında. Ug. Ama Giymişim. olmaz ki abi. Hiçbirbiriyle uyan şeyler. Ben yani. Normalde ben topuklu giyiyorum ama. Ben abiye şey... dikenin yüzünden yani. şey bağlamışım. Topuk dikeni yapacak bir şey yok. Oktay topuk dikenini zaten başka tıp ben çözümü yok. Topuk dikenine eşittir. Öd bağlayacaksın yani. O zaman kafede disko kafede değil de hastanede falan mı geçersin? Hayır bana? onu bağlamışım. Ben üstüne o şey yapmışım belli olmuyor. Üstünde tight var okulda dediği de 7-8 yıllık şeylerini giymiş yani. Eski yani. Eski bayağı eski yani. An, eski İlk çıktığında almış <gülüyor> eski, eski olduğunu anladım zaten. Ağzı yüzü bir tarafa bakıyor. Senin ayakkabıları görünce zaten hemen bir içi gitmiş. Benim abiye. Abiye tabii. Tabii ki. Ondan Evet. Sonra... Dur lan kafamı karıştırdınız. tam biz oturuyoruz şimdi. Ha, siz oturacaksınız. Nukhet benim isminle olsun. Sen de bir şeylerle uğraşmak istiyorsun. Sen yön ver onu. <gülüyor> Nukhet, evet. sen de bir şeyler uğraşmak istiyorsun. Emekli olduktan sonra resimle uğraşayım demişsin. Ben zaten resimle uğraşıyormuş. Hayır uğraşmıyormuşsun bu uğraşıyormuş. Bu mu? Bu. Sevgili dinleyiciler yine İsmini ayağıyla gösterdi. Olsun. Oktay evini kiraya vermeyi düşünüyormuş. Benim üstüme mi ev? E, sen işte kendi üstüne zannediyorsun meğer ev benim üstümeymiş. <Gülüyor> Abi o ev konusunu hiç sokmasak ya. Çünkü tamam, ev koy bir ara ben onu bir laf arasında söylüyorum. Sen onu bir ara ya laf arasında. Bak kimsenin kaybolmasına gerek Bir ara laf arasında geçti. Eray Bey'in söylediği şeyi de unutmayalım lütfen. Tamam canım. Tamam. Ben çıkacağım ben. En son çıkacağım ben. Zaten şey değilim ben. Yan masadan fırlayıp geç çıkacağım yani. <gülüyor> İsmim Tahsin olabilir mi? Ben bir tek senin çıkacağını anladım Fahir. <gülüyor> 4 kere 5 kere çıkıram dedin, dedin Sen ne dedin? Tahsin. Tahsin, Tahsin. dedin. Olamaz Tahsin. Babam benim çünkü hep erkek çocuk istiyormuş. İsmini Tahsin koymuş ve hep erkek gibi yetiştirmiş. Ben blue çağından sonra S dişiliğimi farkına varmışım. O yüzden biraz eksapelim şey olmuş. Sayıyorum. Bunlardan birini seç madem öyle. İlhan olabilir. Evet. Ondan sonra e, Muzaffer? Muzaffer olabilir. Bir isim daha vardı. Münever. Münever olmaz. Bir isim daha. Neyse, ya muhafir olacak, ya. İlhan olsun senin adın. İlhan tamam. Çünkü zor olacak. İlhan, Nüket, benim zaten ismimin geçmesine gerek yok. Gerek yok. Ama karaktere girmek için. Hayret, <gülüyor> <gülüyor> hayret. Bir şeye gerek olmadığını Ortak <gülüyor> olarak karar verildi. <gülüyor> evet, evet abi. Tamam. Biz hazır oturuyoruz. Mı? Siz oturuyorsunuz. Hazır mıyız da? Bir dakika bitti mi? Sen nasıl çıkıyorsun? ha sohbet olarak şimdi. Siz sohbete başlayacaksınız. Sohbet esnasında şey gelsin sen yere bir şey ne düşür ben ben düşüreyim İnan, Ama, biz tam, oturmuyor tamam. muyuz ya zaten? oturuyorsunuz isterseniz tamam. garson bize yer göstersin ben tam otururken böyle rahat oturuyorum. Ayağımda topuk dikenin ve öd var ya tamam, böyle sen, bir şey yaparak oturayım o sırada yırtılsın. Yırtıyorum. senin ödün kokuyor mu ödü kokmuyor İki yani kere Ayağındaki ki ayanda streçle bağlamış streç kokmuyor değil mi kokmuyor. Yani. o zaman onu ondan hiç bahsetmiyorum <gülüyor> onu ben, öncesinde yani. bahsedin. Önce ön sohbette bahsedin. Sen bir de garson tiplemesi yapar mısın? Bize oturtun. Bir saniye abi ön sohbet mi olacak? Hmm. Disko kafeye girmeden önce ön sohbet mi diyoruz? Bak şöyle olacak tamam mı? Ön sohbetiniz var geldiniz. Kaç dakika sürüyor bu ön sohbet? <gülüyor> 7-7,5 dakika. Başlayın ben size zaten şey yapacağım yani. <gülüyor> ön sohbet önemli çünkü. Ya ön, soh ya ön sohbet sohbetin... Ne kadar güzel belirleyen bir şey. Biz kafeyi Bak, gördük. Sohbet ediyorsunuz biraz. Ön birazcık. sohbet. Ön sohbet. Biraz sohbet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Nüket. sen diyorsun ki bir yerlerde oturalım böyle olmuyor ayol. Bunu sen aksıyorsun falan diyorsun. Hı hı. Sen de diyeceksin ki işte sen orada topuk dikenin mevzusunu açmak istemiyorsun ilk başta. Tamam onu gizliyorum. Tabii. Ben sen bilmiyor o... muyum ya koskoca. Yok ö... bilmiyorsun. Baladını bilmiyorum. Tutmuşum. Sen tamam. ayakkabılarına falan. Sadece geçen çarşamba Ulusa gitmişim. Niye diye soruyorsun? Öd almaya gitmişim ben oradan sakat atçılardan. Tamam. Hale gitmiş. Halden çünkü alabileceği çok az yer var Ankara'da. Halden ne aldın falan diye sor istersen üstesine şey üstüne git. Konuyu şey yapmak anlamında. Ben üstüne giderim de süre <gülüyor> olarak şey olursa diye. Süremiz rahat. Süre konusunu düşünmenizi istemiyorum. <gülüyor> Tamam mı? Sonra geliyorsunuz bir yerlerde <gülüyor> oturalım diye. Tamam. Disco Kafe'nin tabelasını ben orada göreyim. Tamam tabelayı da... Aa Disco Kafe. Çok güzel oluyor buranın. Diye. Orada şey yapalım. Aa, biz çok köklü bir kurunmuşuz. Ben Siz şimdi... kimsiniz ya? Disco Kafe. <gülüyor> Ben orada sahibi mi oldun şimdi? Hayır sahibi ben Sahibinin oldu olsun bence. Ya hayır canım sahibinin oldu Abi sen yön verme adamın şey projesi. Abi şey, bak bir karakter daha sokmayın ya. Ben siz geleceksiniz. Diyeceksin ki yani sen lisede gençliğimizde falan hep bu disco. ne yapıyorum? Hep soru soruyorum. Ya. Disco soru, soru. kafede Fine. falan vakit geçireceğiz falan. Geçirdik çok şey yapardık. Gel şurada bir oturalım. Bir tamam. ki soluklanalım diyecek. Evet abicim. Siz geleceksiniz sonra ben sizi karşılayacağım. Evet abicim. Yani ilk başta kimse ilgilenmeyecek sizde. Sen hemen çemkir oktay. Tamam. Nükhet ya benim ismim. Hemen kireyim ben. Tamam mı? Tamam. Ondan oturacağız, oturacağız. sonra oturacağız. Ne biraz, zaman yırtılıyor? Biraz falan. sohbet. aranızda bir... Sen gene öt konusu. Sen ne yapıyordun uluslararası? Ben, diye. Sen öt konusunu hep kurcalı oklar. öt konusu olduğunu bilmeden kurcalıyorum Bil değil mi? Bilmeden ama kıllandın sen. Bir şey var. Çarşamba günü yani, evet. niye gitmiş? Ha, gitmiş. Bir ayağında da aksama var. Bunların hepsini birleştiriyorsun sen yavaş yavaş. Birleştiriyorum. Kesin Kire... öt bağlanmış diyorsun. İki harf çıkıyor ortaya. <gülüyor> öt. Evet. Ve de Ve Ö ve de. Ondan sonra onun üstüne gideceksin. demirci. Ondan sonra o da Giterli. panik esnasında Hangi sonra. panik? Ne panik? Artık sana söylemek istemiyorum. Artık böyle kuramışsın. Çünkü onun biz oturmuş muyuz peki bu arada? Oturmuşsunuz. Oturmuşuz falan yani. Her Hayır yani bir yer masaya oturmuş muyuz? oturmuşsunuz. Tamam oturduktan sonra oturdunuz o esnada. Sen artık o gerilimden, stresten çünkü artık ayağını öt bağladığın şey ortaya çıkacak. O esnada yere şey düşürüyorsun. Eee Yüzünü, yüz, yüzünü çıkarmışsın tamam. alyansı düşürüyorsun. Fakat... Alyansım yok ki benim. Alyans Doğru var. Bir, ben. yani pardon şey var. E, baykuşlu yani. bir yüzüğüm yok, varmış. Elmas. Bizi bir. dükkanda unutulan bir baykuşlu yüzük takıyormuş. Tamam. Elmas tipi bir şey. Üstü şey varmış. O yüzüğü unuttu şey yapıyorsun. Panikle onu aa bakayım. Hayır da. bir şey sorabilir Bir dakika bir dakika. Bir şey <gülüyor> O yüzüğün içinde de senin <gülüyor> Lütfen ayrıldığın Lütfen. kocanın adı yazıyormuş. Orhan. Abi bitmiş bizim ilişkimiz. Ben Sizin artık... ilişkiniz bitmiş ama siz o kadar şey değilsiniz. İstersen siz, ben tapuyu düşüreyim. Evi benim üstüme yaptı ya Orhan. Tamam. Çok mantıklı. Sen cüz adam yine yön verdi. yine yön verdin. Ama çok yine yön vermesine izin verdi. Neden onu soracaktım. Sen biraz hazırlıksız mısın bu sen kendi projenin. Abi hazır. Ben onu anladım. Yani ne? 45 dakika sonunda onu anladım. Ya abi <gülüyor> sen biraz ya. hazırlıksızsın ben gibi geldi. Ben ya da falan düşünmemişsin gibi geldi. Hiç ona. alakası yok. Sen şimdi o esnada sen kimin projem bu ya Faiz? Sen bu arada şey isteyeceksin Oktay. Bir kağıt kalem isteyeceksin tamam mı? Neden? Çünkü garsondan kalanda, Garsondan isteyeceksin garsonda da kağıt kalem yok. Çünkü Kendi, onların kendine, elinde şey var. Kendine terminalde... rol yazıyor sevgili <gülüyor> Dikkat ben, ben diyeceğim ki efendim biz kağıt kalem kullanmıyoruz. Bizde terminaller var. Terminallerden dokunmatik olarak giriyoruz. <gülüyor> Anam kendine rol yazıyor resmen <gülüyor> ya. <gülüyor> Tamam mı? Sen de diyeceksin aa nereden bulacağız? Dur diyeceksin ben vereyim. Çünkü ise, senin de niyetin böyle o şeyleri kağıda yazıp detayları çıkarıp birleştireceksin Hangi detayları? İşte bugünü ulusa gitmiş. Nereye gittin? Saat kaçta? Normalde, Normalde abiye bir giden kadın botlar giymiş, tamam. biraz aksıyor. Tamam. Bu not şeyleri, alacaksın. O esnada çıktı. Doktor House'un şeyi gibi ya, düşün, tahtası gibi düşün. Bütün ihtimalleri yazacaksın. Öyle. Onun oradan lap diye yere kıvrık bir şey düşüyor, rula halinde kağıt düşüyor. Ay o. Eski mi? bir şeffaf dosya için Ondan sonra. Onun içine bak ne oldu o bilmem ne o esnada sen Ben de onu, de onu elinden almaya çalışıyorum çünkü. Sen şey yapıyorsun. Bakacaksın ama orada sizin eski evin adresi yazıyor Oktay. Nüket dersen. Nüket. Evet tamam abi. Nerede Oktay Oktay Denil değil de gibidir. Karakterden çıkmaz. Hemen hemen girdim. ne yani nerede oturuyor musunuz siz? Hmm, biz nerede oturuyor Çukurambar'da oturuyor musunuz? Çukurambar Allah, yoktu o dur, zaman. Durumumuz iyiymiş ha, yani. O zaman yoktu. Yok. Eski ev tabii. O eski. zaman ne ya? Eski ev. E i̇şte Bahçeli de ilk. Ben Yok, Bahçeli'de, Bahçeli'de. Bahçeli evlerde, evlerde oturuyor Bahçeli evler. Tamam. Bahçeli 7'de oturuyor musunuz? Bahçeli 7'de. 7 gürültü. 7'nin bir paralelinde oturuyor <gülüyor> 7'nin bir paralelinde. <gülüyor> Nuket bunu tabi ki kıracak değilim sevgili Nuket Dubleks bir evimiz Dubleks bir eviniz var Eski bahçeli evlerinden Tamam Tamam mı? 34. sokak Onu evet. görüyormuşum ben Yoruldum. Neden acaba? 34. <gülüyor> sokak Neden yoruldun acaba? Otaldım. Bir düşün bakalım İsterseniz tamam. reklama mı girelim ne yapalım? Yapalım mı bunu yani? Yok <gülüyor> yapma <gülüyor> Bunu yap. bunu, bunu niye yapıyorduk? Bunun işte Pantolon mu? Pantolon Pantolonu reklamı. Olay bir pantolonla başladı. Vallahi şeyden çıktı ya. İsterseniz başlayalım. Haz Hazır mı herkes? <gülüyor> Oktay şöyle. <gülüyor> sonra ben şeyi alırken işte, tıpkı Oktay... senin elinden kapmaya çalışırken pantolonun. Bence görüşecek. isterseniz bir şey verelim, ondan sonra yapalım ya. Vallahi bu. Evet yani. yeni bir saate başlayalım. Yeni saate başladı. 10 dakika oldu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Türesiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Probamızı yaptık. Şimdi e, iki beden genişleyen pantolon reklamıyla karşınızdayız. Zannediyorum kısa sürecek. Yani kısa sürecek yani kısa süre, reklam süresine uygun olması için. E tabi. Dakika yani, saniyesi para abi. Saniyesi para. Abi, Evet ben onu atlamışım galiba senaryo biraz uzun. uzun. <gülüyor> kısa kesiyoruz tamam mı? Hı -hı. Pantolonun patladı... <gülüyor> <gülüyor> Zaten karakter falan bayağı verdik. <gülüyor> Onu artık, yani. artık dinleyicinin kafasında canlandıracak. İsterseniz hemen... Hemen başlayalım. Şey hemen şu şekerliği uzanamıyorum. Ah! Tırt. Ah! pantolonunun patladı. Ah ah! Nasıl patladı ayı? E, 36 beden almıştım biraz kilo alınca hop diye patladı. Ay ne yapacağız şu an tarafta terzi var dur ben oraya bir getireyim getireyim. Hanımlar hanımlar telaş etmeyin. <gülüyor> Müjde mi isterim? Ne oldu hayırdır kardeş? <gülüyor> kardeş diye konuşma aslan ya. Buyurun hanımefendi kimsiniz siz? A -a. Yani lüks bir kafe diye geldik ipini koparan buraya geliyor. Artık böyle dertlerinize son. Bir değil, iki değil, tam üç beden genişleyen pantolon. Pantolon mu? Neredir <gülüyor> <gülüyor> Pantolonlarımızla hizmetinizdeyiz. Mazamız hemen yan tarafta. Unutmayın, stoklarımız da sınırlıyız. Kalk, kalk, kalk hemen. <gülüyor> Bir şey sorabilir miyim? Her anlamda mı stoklarınızda sınırlısınız? Kalk, kalk kalk Gerekirse eski kuzenin üstüme yaptığı evi satar her şeyi bu pantolonla yatırırım. Koş gidelim hadi. Gayet güzel oldu. Abi yani tabii sonuçta kısarması yani gerekince... O son kısmı bence atalım abi. Çünkü o yani... Evet. Saçma. üstüne yani. yaptığı ve falan. Yani son verdiği mesaj oymuş gibi oldu. Hmm. Saçma sapamış. Çünkü yani disko kafe olduğu falan da söylenmedi reklamda. Yani Neden? <gülüyor> Çünkü onun reklamı olacak Çok gibi da, oldu. Reklam kuşa döndü ya. Kuşa döndü. Ama ya. öyle olması lazım. Vallahi abi. kuşa döndü ya. Sonuçta... Ben, şey, ben gayet dükkanın, memnunum. Dükkanın bir özelliği söylendi... Stoklarla sınırlı <gülüyor> dükkan. Sınır. <gülüyor> o programın <gülüyor> neyin dükkan? Satıcının stoklarla sınırlı yüz dedi. Ben de öyle duydum. Yani ben sınırların nerede bitiyor? Stoklarımızla bitiyor. Stoklarla baş. Ben bir onu öğrendim. Senin özgürlüğün başkasının stoklarının <gülüyor> bittiği yere kadar. Var. Var. Bu kadar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Duygusal bir çalışma dinledik Rosie'den. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler Buyursunlar efendim. Ne <gülüyor> oldu gene bize eklendi Oktay ya. Duygusal çalışmaya zevklendim ya. Duygusal <gülüyor> çalışma. <gülüyor> Arapça dersi alıyormuş. Kim? Çok güzel bir soru yerinde bir soru Aa, galiba. Aa ben mı? biliyorum galiba kim olduğunu. Kim? Homeland'e Koca kafalı mi? sanatçımız. Kim? kim adamı? Brad Pitt'in yok yok. ...tahminleriniz karakterinizi ele veriyor. <gülüyor> değil, ikisi de değil. Ee, İngiltere Prensi Charles... ...vallahi ikinci aklımdaki oydu ya... ...keşke söyleseydim bir numara olacaktım. Ağız dolusu vallahi diyen radyocudur. <gülüyor> Bugün cuma ya... <gülüyor> ...bütün şeyleri... Ne topluyor. yapacakmış Arapçayı? <gülüyor> Valla Katar'a gitmişler geçen gün de. Çok hoş bir lisan... ...şi Camilla ile birlikte... Ee, ben demiş Geziyor o da herhalde ya 6 aydır Arapça ders alıyorum demiş Yarın öbür gün kral olunca gezemeyeceğim demiş Biraz zorlanıyorum ama demiş Bir kulağımdan giriyor ötekinden çıkıyor demiş Bu kraliyet için çok büyük bir eski Herkes bunlar ya. nasıl yerlere yatmış yerlere ee, Yani öğrenemiyorum demiş Ders alıyorum ama hiç öğrenemedim demiş <gülüyor> Gönderiyoruz da ama demiş Geçen veli toplantısı olmuş Usta <gülüyor> Şimdi demiş. gitmiş kraliçe mi gider veli toplantısına Tabii. Ya şey diye mi öğreniyorsun? Arapçaya da de gönderdik demiş. Onu da öğrenelim. Hani bildiğin demiş. Elif Bey falan filan. O şekil. Evet evet onu, aynen öyle. O şekil diyorsun. O Eğer şekil bu demiş. kuru da bitiremezsen demiş. Kuzey Londra'da demiş. Seni kaportacı çevireceğim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Kaportacının yanında çalıştıracağım. Ya anne bu ya kuru, demiş. Anne demiş ayağını yere vurmuş. Anne ya <gülüyor> <anne> demiş. <gülüyor> neler neler. Türelçe neler neler gördüm. Valla dördüncü defada şey ilk kura falan. gidiyor yani. Aynı kura mı gidiyor? Aynı kura gidiyor. Aynı kura gidiyor ben ikinci kura geçtim. Ben de aynı ya. Fahir'in İtalyan cazı gibi modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar ya, müzik gitti, hala Only inat illa kendimi bir göstereceğim değişik bir şey de söylüyorum aynı, aynı şey, aynı şey sevgili denizler kusura bakmayın bazen yani radyocu olarak yok. o kadar sinirleriniz bozuluyor ki bazı şarkılarda yapılan karakter <gülüyor> kavgalarına buyurun efendim şarkıcıların karakter tahlili uzayın dibini görecek teleskop uzayın dibini mi? Çakıldı. Dibini görmeyen, sevgilisini görmesin demiş. Hubble. Ya şimdi şimdi var olan biliyorsun mevcut teleskoplar Hubble. Ee, Hubble. Kozmik toz bulutlarının ötesine ne yapamıyor? Geçemiyor. Ee, en kolay ge kelimeyi <gülüyor> sordum yine iyisiniz Allah'a. Geçemiyor. Ee, ama e, adam gibi bir şey yapısı geçecek mi demiş birisi. <gülüyor> dünyanın en büyük teleskobunu yapmak istiyorum diyen adamların yaptığı Alman Yaptığını teleskopu. da gördük. Alma teleskobu. Alma teleskobu. İnanın, İnanın. faaliyete geçmiş Alma teleskobun. <gülüyor> <gülüyor> başkent Santiago'ya 1500 kilometre uzaktı. Peki. Bir... Başkent Santiago'ya 1500 kilometre mi? Ulan daha makul başka bir yere yakındır orayı verseler ya niye başkent. Başka ülkede verseler. olabilir yani. Abi Abi şey... Ne kadar büyük? Ince olabilir? uzun yeşili. <gülüyor> Ince uzun da. Her, her yer uzun. Ince uzun da başka bir yere daha yakındır eminim. Ne başkent Santiago'ya 1500 kilometreye. Türkiye'nin baştan başa kaç kilometre? Bana kalsa bin, bin küsür falan, yani bindir yani. Türkiye baştan başa dediğin hangi baştan hangi Enlemesine başa? Enlemesine kaç diyor? İşte yani. İzmir'den Van mı? Van'a kadar? Kars. Ee, kaç kilometre? 700'e hesaplayayım. 1000 1000 kilometre. 1000 kilometre. Bence 1100 kilometre. Bence 100 km ki. 1000'den fazladır ya. Yok be 100, 1500 mi yoksa? Tamam yani tamam. Ankara 6600. Size ya öyle şöyle şey söyleyeyim. Oktay, şöyle söyleyeyim Oktay Bey 11500. Ben o zaman sorayım bunu. Türkiye'nin Türkiye'nin boyu kaç? Boyu kaç? <gülüyor> Uzunluğu. Uzunluğu değil mi? Boyu kaçtı? Boyu Ama mu? Boyu diye gözükmüyor aslında. Eni gibi görünüyor. Yani baktığın yere göre ne 1650 kilometre. İşte bak. 1650 kilometre. 1650 kilometre. Boyu ne kadar? İşte yani şimdi başkent ankağına 1.500 kilometre. 880 kilometre. Yok. Doğu ile Batı ucu, ucu arasında 1650 kilometre. Kuzey ile Güney ucu arasında. 880-920. Hangisi? 650 kilometre. Ama, Ama tabii yani bu o. yol mesafesi değil. değil. Kuş bakışı. Kuş bakışı. Yani, uçuşu, boymanı... bakışı, yani kuşu şimdi Ankara'ya 1500 kilometre mesafede yapıldığı teleskop desem bu Yunanistan'da yaptığım bir şey olacak. Ama işte Şili abi böyle ya. Ha, yani böyle yani. En tepeye koydular. Bo, çünkü ha, yani, <gülüyor> öyle uzun ince olduğu için uzak yani. Ee, bir de çöle koymuşlar Atacama çölüne. Atacama. Atacama çölüne yerleştirmişler. Onu Atacama çöle koyarım demiş. Benim abi ağacın çıkmam abi, gerekiyordu zaten. Ya, benim de gitmem gerekiyor. Beraber Egecim, gelip tek araba şey gidelim ya. de. <gülüyor> dakika ya. bekle. Ayna değil çanak anten kullanılıyor bu teleskopta. Bugüne kadar teleskoplar da kanalları çıkıyor. da çekiyor demiş. Orada çünkü <gülüyor> teleskop görevlisi sıkılıyordu eskiden e, aylarıyla. Yapılmış en büyük astronomi projesi olarak e, şu anda dünyanın hizmetine sunuldu. Alma projesi. Dünyanın hizmetine sunuldu. kendi bizim projesi daha... mi yoksa Şili'de mi yapıldı Yok. sadece? Yok, Şili'de yerleştirildi. Amerika, Kanada, bir takım Avrupa ülkeleri ve tabii ki yine Türkiye. Malzeme. demiş. Ne yapacağız ya orada bize Biz en son fotoğrafları satın alırız sizden. Cennet'in öyle yapacağız çünkü demişler. Görünür ışıktan kat kat daha uzun dalga boylarını araştıracakmış bu sistem. Eline koluna sağlık öncelikle. Uzayın bugüne kadar görülmemiş köşelerini ne yapabilir? Ne yapabilir? Ee, Dur gidebilir mi? Yine kolay kelime Yok, köşe, bucak köşe, yani. köşe bucak temizleyebilir, köşe bıçak temizlik diye bir şey var ya. Bir Olur, daha konudan konudan mısın? kopmayın, konuyla alakalı. Uzayın bugüne kadar görülmemiş köşelerini neyler önüne serecek Gözler gözler önüne. Valla Bravo Fire. Bravo. Gözler bravo. önüne serdik, kabul buyurun efendim. Diyecek. Kabul buyurun efendim. Adama koluna... Tahmin edemedim gözler önüne. Ya sen çok şey, başka yerleri. kilim gibi düşündüm. Ayaklar altına serecekti sen Çok ne iyi. tarafa gidiyorsun abi tek araba gidelim Abi, abi ben <gülüyor> Tek araba gidelim ya şey yapalım Çay yıl tarafından abi, şey de mantıklı. mantıklı mantıklı her şeyde var Evreni <gülüyor> kilim gibi ayağınıza seriyoruz Sloganıyla çıksaydı benimki mantıklı olacaktı Yeni kimlikleri gördünüz mü? Hayır Çiftli mi olacak kimliklerimiz? Evet artık. İçişleri Bakanı Muammer Güler Yine kimlik mi değiştireceğiz yani? Yalnız kimlikler ehliyet boyuna gelirse Türkiye'deki cüzdan anlayışı değişecek <gülüyor> Ege tamamen. o kadar dünyadan bir habersin ki <gülüyor> Yanındaki diyor, Fahir Önç. Muammer Güler taklidi yapıyor şu anda. <gülüyor> İçişleri Bakanı Muammer Güler Sevgili 4 yıl içinde... Kaçırdınız. Ee... Bu bir radyo programı olduğu için kaçırdınız. Kaçırdınız. Vatandaşların biyometrik yani kullanıcının fiziksel özelliklerini tanıyarak kimlik saplayan bilgisel kontrol sistemi. Hani diyorsunuz ya biyometrik... O yüzden değiştiriyorlar değil mi? Ondan... Gebete zor oluyor çünkü. Gebete zor oluyor diye... Kolay olacak bundan sonra. Tipi mi bakacaklar tip, artık? Tip, tipini, tipinize bakacağız demişler. Sizin tipinize bakacağız. Bilgisayar gördün gel yine tipini <gülüyor> diye. Evet gel bakın tipinizi e, bilgisayara <gülüyor> verin diyecekler. E, yeni kimlik kartları, ehliyet ve banka kartı görevi görebilecek. Ya bırakalım artık şu kimlik kartlarını vallahi ya. Başka bir şeye gitelim Kimlikle ya. uğraşmayalım diyorsun değil mi Oktay? Neyse vallahi o. bırakalım ya böyle herkes yanında bir taşıma zorunluluğu da var değil mi ne Ne yapacağız? Ne bileyim abi başka bir şeye geçitsin ya kimlik numarası mı şey olsun ne olsun ne numara numarayla sadece tanımayız. için nüfus cüzdanı şey. Ben dana kadar kimlik kartından kurtulursak mutlu olurum. E, Vallaha. Ondan sonra istersen yanında taşı taşıma önemli değil. Vallahi. şimdi yeni Ona şey çıkacak mı? Ney? Otobüslerine binemez diye koyulacak mı? Yok oraya işte eğer para, pas Paso yapacağım. yerine geçecek mi? <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> <Türkiye'deki gülüyor> bütün kimlikleri. <gülüyor> Otobüslerine binemez. Doğru ama herkes binemez. Bilenlerle binemeyenler. Adam zonguldakta yaşıyor nasıl binsin yani. yani? Doğru zaten. İstese yapmıştı. de binemez. Hayır yani kaçak da binemez. O bence iyi bir ayrım. Otlu otobüslerine. Yani ülkemiz ikiye ayrılmış durumda. Otlu otobüslerine binebilenler çok küçük bir azınlık <gülüyor> ve daha büyük olan çok. Biz de öyle isyan ederiz. Otlu... Bu mutlu azınlık. Otlu diyor. otobüslerine binebilen birisiyle tanıştınız mı? Benim Tanı bir arkadaşımın ben tanıştığım... bir arkadaşı binmiş bir kere. Kadriye binebiliyordu işte ama Kadriye'yi de radyomuzdan uğurladık. Ki hiç baktık. O kadar sene ile beraber çalıştık. Bir gün olsun şu kimliğine bakmadım. Bu... Otlu otobüslerine binemez yerinde ne yazıyor? Biner, biner mi yazıyor? Hayır sen bilmiyor onu bandrol var işte orada. Orayı kapatıyorlar işte o bandrol Olmadığı için bizde bilemez diye yazıyor kimlikte. Bandrol varsa o yazı kapanıyor. Bu arada Kadir hepinize çok çok selam söyledi çocuklar. Aleyküm selam. Çok, çok... Ve, Ve ekim de söyledi. <gülüyor> <gülüyor> onu da söylemedi Bu çalınan isterim. köprü vardı ya 20 tonluk. Evet Çalınmamış mı? mı? Onun ee, hırsızları yakalanmış. Vallahi ba bayağı iyi, bayağı üç iyi. 5 kişi çaldık demişler. Çünkü satılık köprü ilanlarına dediğim bakmışlar dediğim gibi galiba. Arabayla mı? 2 3 sefer mi yapmışlar? Köprü parçaları 2 kez el değiştirmiş. Ondan sonra bir demir-çelik tesisinde eritilmiş. Şu anda köprü maalesef. maalesef yok. Yalnız bana biraz şey gibi geldi ya. 5400 liraya satılmış. Toplamda. Biraz Kaşı ucuz, ucuz gitmemiş ya. mi ya? Vallahi ucuz. Kiloyla. Yedisini yaptırmaya kalksan 6,5-7 bin liradan aşağı olmaz. Ama onda işçilik fazladır Fahim. Tabii. Tabii. Altın <gülüyor> gibi düşün. Sırf işçilik. Bilezik gibi yani. Evet yani 5400 liraya satılmış. iki kere satıldıktan sonra da. Yakalanmış, Ulan kim köprü alıyor öyle? Vallahi bak şimdi lanlı lonlu konuşturdular beni. Burdacılar. Ha burdacılar doğru. Hurdacı veriyorsun o da işte götürüyor şey yapıyor da. Ben bundan bir şey yaparım ki deyip alıyorlar doğru. Üç kişi. Üç kişiydiler. Demek ki yirmi tonluk. Yirmi <gülüyor> tonluk şeyi rahat. Adam, adam başı altı yedi ton gibi bir rakam Bize de fena bir değil. Bize de kapı açılmış oldu. Bundan sonra dere kenarlarında <gülüyor> dolaşalım yayından sonra. Emmi köprü satılık mı? 20 tonluk köprüyü rahat rahat çalabiliyor yani demiş. Rahat rahat, <gülüyor> rahat arabayla, arabayla gideriz demiş. O zaman yavaş yavaş bitirsek bu programı ne yapsak? Saate noktayla bizim acil çıkmamız lazım abi. Biliyorum sizin çıkmalarınızı. Ya hem laf dokunduruyor bir taraftan o hazin sesteki o burukluk yani vallahi duygu karmaşasına soktu çıkardı beni ya. Sevgili dinleyiciler. Belki sizin de gerçek arkadaşlarınız vardır bugün bir yere çıkmanız gereken. Ne mutlu size. Yarın sabah tekrar bölümlerimiz Espriler Şakalar. İkinci baskın. <gülüyor> Dilediğiniz programlardan özetler. Teşekkürler. Pazartesi sabahı ise yepyeni bambaşka bir günde ve bambaşka bir hava durumuyla karşınızda olacağız. Pazartesi sabahı ne olacak? O sürpriz. O sürpriz mi? Sürpriz. Sürpriz sürprizlere Şu anda yapayım. evci çıkanlara pazartesi konuşuyoruz. Pazartesi günü Nereden karla karışık görüyorsun. yağmur bekliyorum ben. Evci çıkma. Sulu septen türküsü Yagir Yagir diye onu mu söyleyeceğiz yani pazartesi ha, sabahı? Yagir Yagir diye söyleyeceğiz. Esas ben dün neyi düşünerek çok sevindim. Neyi? İki yıldır yapamadığımız ve modern sabahların tarihindeki en güzel bölümlerden biri olan 1 Nisan özel bölümünü bu sabah yani bu yıl yapabileceğiz. Yani? Mıyız? 1 Nisan'da yayındayız. E, yapıyorduk geçen şey... sene yapmadık. Geçen sene pazara denk pazara geldi. Ya, ondan ya. önceki sene miydi o? O da yani? cumartesiye ondan denk da geldi. Yapamadık. Şimdi bu sene hakikaten çok güzel şakalarla esprilerimizle karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. 1 Nisan özel programını çünkü tek özel programı var. 1 Nisan özel programı onu da yapacağız. Senede bir oluyor. Artık çok güzel şakalar hazırladım ben. Vallahi öyle ya. Yani şurada program yapıyoruz. Bu Fai Fasafiso. Amaç 1 Nisan'da program 1 yapmak. 1 Nisan'da yayında olmak, yayında olmak için. Yayında olmak için. Katlanıyoruz bunlara. Şakala şaka özel günü yaklaşıyor. şöyle hafta sonu güzel dileklerle beklemeye başlayalım. Hoşçakalın. Bugün mükemmel bir gün olacak.